50. konu, Halit bin Velid'in medayin halkına mektup göndermesi, beni bu kabilesi Halit bin Velid'in medayin halkına gönderdiği mektubu okuyunca şaşırıp kaldılar, ne yapacaklarını bilemediler, bu olay hicretin 12. yılında olmuştur, Halit bin Velid'den Fars halkının kumandanlarına, selam hidayete tabi olanların üzerine olsun, bunlardan sonra, saltanatınızı elinizden alıp birliğinizi paramparça eden Allah'a hamdolsun, o sizin hilenizi etkisiz kıldı, şunu da biliniz ki kim bizim namazımızı kılıp kıblemize yönelir ve kestiğimizden de o Müslümandır ve bizim için geçerli olan her şey onlar için de geçerlidir. Bunlardan sonra bu mektubum size geldiğinde rehinelerinizi gönderiniz ve benimle zimmet takti yapınız, aksi takdirde kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz gibi ölümü seven bir kavim göndereceğim.